إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستضجور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا إله الذين ومن اتقوا الله حق تقاته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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دالاك الاشتاب Sizlerle beraber Sabahül Hid alını bu pek değerli rivayeli kitabı şerh etmeye Okumaya devam ediyoruz. Muhtemelen <gülüyor> bu hafta inşallah alacağımız bahis, alacağımız alacağımız konu yine tevhidle alakalı ve ilgili olacak. Muellif rahimahullah bu hafta Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın zikretmiş olduğu ayetleri zikretmiş. Kitabına yer vermiş. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine yer vermiş. <gülüyor> bu babın diğer baplara göre Farklılığı, bundan önce almış olduğumuz geçmiş bapları böyle bir farkı var. O da ve ellif rahimahullah bu baba kendinden bir başlık atmamış, koymamış. Bizatihi direkt ayeti zikrederek orada bab başlığı yerine bu ayeti yapmış? Kullanmış. Bu ayeti kelimede Az sonra alacağımız ve göreceğimiz üzere Allahu Teala kullarına ve ilk hitap ettiği Mekkeli müşriklere rububiyet tevhidini, rububiyet tevhidini Rab olduğunu, malik olduğunu, yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu kabul etmelerini öne sürerek, Mekkeli müşrikleri buradan yakalayarak onlara uluhiyet tevhidini yapmak istiyor? Kabullendirmek, kabul ettirmek, ikrar ettirmek istiyor. Allah Ta'ala buyuruyor ki اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَيُشْرِكُونَ Burada dikkat ederseniz ne var? Bir soru, uslubu var, istifham onlar ma la yehluku şey'en hiçbir şeyi yaratamayan yaratmaya gücü yetmeyenleri ve bizati kendilerinin mahluk olmalarına rağmen bizatihi kendileri mahluk olmakla, yaratılmış olmakla birlikte olmalarına rağmen bu kimseler kalkıp da hiçbir şey yaratmaya gücü yetmeyen kimseleri ortak mı koşuyorlar? Burada dikkat ederseniz bir ne var? Soru var. İstifham var. Tabii burada bu soru uslubu cevabı beklemek için, cevabını almak için sorulmuş bir usluk değil. Buna Arapçada ne deniyor? İstifham inkari. İstifham inkari. Yani bu soruyu sorarak muhataplar ne buluyor? Yapmış oldukları fiillerden zecredilmek isteniyor. Yani ne yolunmak isteniyor? Onlar azarlanmak isteniyor. Yani çocuk mesela bir şey yapar, camı kırar. Sen o dersin ki sen mi yaptın? Yani burada sen soru soruyorsun. Soru uslubuyla kullanıyorsun. Ama cevabın şu değil yani. Evet ben yaptım bunu. Demesi beklemiyorsun değil mi? Bu cevabı beklemiyorsun ondan. Sen bu soruyla ne yapıyorsun onu? Azarlıyorsun. İnkar ediyorsun. İşte allah Teala diyor ki اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئًا Onlar Allah-u Teala'ya şu şeyleri eş koşarlar, şu ilahları eş koşarlar, ortak koşarlar, ancak bu ilahların hiçbiri bir şey yaratmaya kadir değildir. Bizatihi onlar kendileri nedir? Yaratılmışlardır. Makhluktur. Devamla diyor ki ayet-i kerimede "Vela yastati'un lehum nasran." Yani yaratmaya güc yetmez. Bizati onlardan yaratılmışlardır zaten. "Vela yastati'un nasrahum." Bu ilahlar Allah'a aracı konulan, yönelen ilahlar kendilerine yönelen, teveccüh eden kimselere yardım dahi edemezler. "Vela yastati'un nasrahum." وَلَا يَسْلَطِيْمَنَ Onlara yardım edemezler. وَلَا أَنْفُسَهُنْ يَنْصُرُونَ Bırakın kendilerine teveccüh eden, kendilerine gelen, kendilerine kas eden insanlara yardım etmeyi. Bu ilahlar kendilerine dahil almaz yardım edemez diyor Allah'u ala. Bu ayette dikkat ederseniz, Allah'ın dışındaki her şeyin acziyeti ifade edilmektedir. <gülüyor> yani ister bu peygamber olsun, ister bu veli olsun, salih bir kul olsun. Kim olursa olsun Allah'ın önünde, Allah'ın huzurunda acizdir. Bu yüzden Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanın bir gaye için belli bir amaç için yaratıldığını açıklar ve şöyle der. وَمَا خَلَقْتُ insa وَالْاِنْسَ ya لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani cinlerin ve insanların yaratılış gayesi nedir? İbadet. allah Teala'ya ibadettir. İbadetle allah Teala'yı birlemek ve abid olmak, ibadet ehli olmak. Bu yüzden yani insan şunu hiçbir zaman düşünüp şu zamla kapılmasın. Biz bu dünyaya başıboş geldik. Tesadüf bir şekilde dünyaya geldik. Kendimizi gözlerimizi bir açtık. Dünyada bulduk. Aynı bu tesadüf bir şekilde, bu şekil itibariyle bu dünyadan ayrılacağız. Bunun arkasında, bunun ötesinde sorgu olmayacak. Hesabı olmayacak. Nasıl yaşadıysak o şekilde de böyle sorgusuz sualsiz öleceğiz ve bundan sonraki hayatta aslında bizi hiç de ilgilendirmiyor fikirlerine, tevehhumüne, vehimlerine, evhamana bu şekilde ne yapmaması lazım kişi? Kapılmaması lazım. Yani kul olma bilincine varması lazım kişinin Allah-u Teala buyuruyor ya, اَفَحَسِبْتُمْ اَلَّمَا خَلَضْنَاكُمْ عَوَةً Bizlerin, sizleri Başı boş, abes. Yani başı boş bir şekilde hiçbir şey yapmamanız için yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Yani böyle bir zannınız, böyle bir kuruntunuz, düşünceniz mi var? Böyle bir şey varsa bu yanlış. Çünkü dikkat edin arkadaşlar insanoğlu dünyaya kendi ihtiyarıyla, yani kendi seçeneğiyle gelmiyor. Öyle değil mi? Yani aranızdan var mı şunu diyebilecek olan ben bu dünyaya kendi isteğimle geldim. Ve bu dünyadan kendi isteğimle ne yapacağım? Ayrılacağım, gideceğim diyebilecek olan var mı? Yok. Yani kimse diyebilir mi? Ben falanca adamla falanca kadını anlaştırdım, evlendirdim, onu onun annesinden istettim. Ondan sonra da ben dünyaya geldim zaten. Onların birbirini bağlayarak, onların birbirini anlaştırarak ve bu şekilde kendi çabamla, kendi gayretimle dünyaya geldim diyebilir mi kimse? Yemez. Demek ki yani insanın bu dünyada kendisine verilen bir hür iradeden başka yani bugün insan diyebiliyor. Ben bu kitabı kendim bu masanın üzerinden ben kaldırdım, değil mi? Ben ona gitmesini söyledim. Ben ona onunla görüşmesini söyledim. Bir var bir insanın burada dahli var. Olaya bir müdahalesi var. Aleyha şunu düşünsün. Bu aynı insan bu dünyaya gelmeden önce bu dünyaya gelmeden önce hiç böyle bir girişimi olan oldu mu? E, bir, aranızdan bir kimsenin. Olmadı, olması da imkansız. Demek ki bu dünyaya kendi ihtiyarımızın, kendi seçen, seçime hürriyet, hür seçme isteğimizin dışında ne yapıyoruz? Geliyoruz. Bir kere zaten buradan kaybediyorsun. Bir kere buradan zaten anlıyorsun ki sen nesin bir? acısın Aciz. Yani senin dışında bir şeyler direleri bir şeye karar veriyor. Değil mi? Ve sen dünyaya geliyorsun. Tabii dünyaya gelme sürecin de ilginç. Ya yani ister peygamber ol, öyle değil mi? O da bu, bu şekilde dünyaya geliyor. İster salih bir kul ol, ister veli ol. Ne olursan ol, başlangıcın bir kere ne senin Acizlik ifade ediyor. Sonra öyle senin hakkında öyle bir şeye karar verilmiş ki sen dünyaya gelmeden önce bir kadınla bir erkek birleşmesi lazım. Ve Allah-u Teala'nın da ifade ettiği gibi مَهِ مَهِ مَهِ مَهِ مَهِ alçak yani değersiz bir sudan yaratılıyor. Burada da bir acziyet var. Yani senin dünyaya geldiğin, senin aslını oluşturan o şey, o madde o sıvı değersiz. Hatta insanların çoğunun tiksindiği bir madde. Ondan sonra senin hakkında gelen bir şeye karar veriliyor ve deniyor ki, takdir ediliyor ki sen dünyaya gelmeden, gözlerini açmadan önce bir yerde dokuz ay bekleyeceksin. O yer öyle bir yer ki affedersiniz, insanın içinde idrar mesamesinin olduğu, idrar çıkış yolunun olduğu bir yer. Dünyaya da oradan geliyorsun, çıkıyorsun zaten. Affedersiniz, boğazakların orada bir yerdesin. 9 ay orada bekletiliyorsun. Yine dikkat et. Hiçbir seçme hakkın yok. Ve yine dünyaya gelme konusunda hiçbir karar verme yetkin yok. Yani böyle bir acizsin sen. Sonra senin hakkında takdir ediliyor, karar veriliyor ki sen dünyaya çıkacaksın, geleceksin, dünyaya geliyorsun. Ondan sonra aciz olarak doğuyorsun. Bir anneye muhtaçsın. Onun sütüyle besleniyorsun. Sonra hayatın boyunca öğrenerek öyle bir vücut veriliyor ki sana, öyle bir cisim veriliyor ki, öyle bir beden veriliyor ki sen hem dinen hem insanlar tarafından kabul edilen, necis kabul edilen, pis kabul edilen bir şeyle iç içe yaşıyorsun. İçinde onu taşıyorsun. Bağırsaklarında, dışkı taşıyorsun. İdrar mesanende, idrar sivik taşıyorsun. Yani bugün desek ki sizden birisine, Al şu poşeti, bunun içinde insan dışkısı var. Al şuradaki çöpe götür. Al bunu şuradaki çöpe götür. Elinize o poşeti versek o çöpe gidene kadar ne yaparsın? Bilsin. Tikşinerek, üfleyerek, burnunu tıkayarak belki kokusu gelmese bile gidersin. Ama ey insanoğlu, ey beni Adem, sen doğumundan ölümüne dek bu pislikle ne yapıyorsun? Geziyor. Geziyorsun. Bununla yatıyorsun, bundan. Kalkıyorsun. Demek ki sen acizsin, veli de olsan, peygamber de olsan bir beşersin. Bunu bileceksin. Ve Allah'ın huzurunda, Allah'ın önünde Allah'a ortak koşulmayı hak edecek bir şana sahip değilsin, olamazsın. Çünkü senin hakikatin, gerçeğin bu. Peki o zaman sana şeref verecek olan, değer verecek olan şey ne? Allah'a kul olmak. Allah'a ibadet etmek. Sen Kur'an-ı Kerim okudukça, allah Teala'ya ibadet ettikçe, namazlarını kıldıkça, orucunu tuttukça, haramlardan uzaklaştıkça, helallere yaklaştıkça, helalleri işledikçe, ibadetlere sarıldıkça Allah katındaki değerin yükselecek. Allah katındaki değerin artacak. Nitekim bu konuda peygamberlere baktığın zaman bunu görüyorsun. Yani onlar aleyhissalatü vesselam sabah dizi şişene kadar namaz kılıyor. Çünkü kulluğunun acziyedini biliyor. Hanımın dediği zaman dizlerin şişti yani Geçmiş günahların ve gelecek günahların affolunmuş. Dediği zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah'a şükreden bir kul olmaya Bu yüzden <gülüyor> kul bilecek ki dünyaya kulluk için gelmiş. Ku, i̇nsan bilecek ki dünyada Allah'ın önünde o gerçekten bir kuldur. Acizdir. Onun kontrolü altındadır. Onun takdir ettiği şeyleri ancak yapabilir. Bu sebeple de onun için tek bir çıkış yolu var. Huzurlu bir hayat için, refah bir hayat için, mutlu bir hayat için. O da nedir arkadaşlar? Allah-u Teala'nın ona, Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı, anlattığı ve Peygamber'in sünnetinde öğrettiği dini yaşamak. Onun için bakarsın ki bunu yaşayan insan huzurludur, bunu yaşayan insan mutludur. Rabbine karşı kulluğunu yerine getirmenin vermiş olduğu bir içinde etmi inan huzur vardır. Allah Teala ne diyor? Ela bir dikrillah itatma'in nul kulu. Kalpler Allah Teala'yı zikirlen ne olur? Mutmain olur, tatmin olur. Yani buradan anlayacağımız bu bahsettiğimiz girişten anlayacağımız iki önemli husus var. Birincisi aciz olmamız. Tüm beşer mahlukat acizdir. Hiçbir şeyi yaratmaya gücü yetmez. İkincisi de bu acizliğimizi bir zafiyet bilmeyip Allah katında değerimizi arttırmak istiyorsak kulluk bilincini iyi kavrayıp Rabbimize ne olacağız? İyi bir kul olacağız ki Rabbimizin katında kendimiz ne yapalım? Bir değer ifade edelim Rabbimiz bize de bir değer versin. versin yoksa aramızda ve hayvanlar, bizlerle hayvanlar arasında, inekler arasında behaim arasında hiçbir fark kalmaz şehveti için yaşayan arzusu için yaşayan yemek içmek için yaşayan, yaratıktan başka hiçbir şey olmayız, onun ötesine geçemeyiz ama izzetli, değerli bir kimse olmak istiyorsa insan, Rabbinin kendini gönderdiği gayeye uygun yaşayan bir insan olması lazım. O da nedir? Kulluktur. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Allah sana <'ın gülüyor> bunu apaçık bir şekilde Kur'an'ın kendine buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Dediğimiz gibi, konumuza, asıl konumuza tekrardan geri dönersek, Mekkeli müşriklere burada o topluluğa ve o topluluğun peşinden giden, o topluluğun kafa yapısına sahip olan insanlara bir cevap var burada. Onların şüphelerini, onların inanışlarını çürüten bir cevap. Diyor ki, sizler, hiçbir şey yaratamayacak olan, yaratamayan, şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorsunuz? Ve bu sizin ortak koştuklarınız da zaten nedir? Yaratılmış mahluk kimselerdir. Allah-u Teala buyuruyor ya Ya eyyühen nasu duriba lekum Kur'an-ı temi'ûn ey insanlar sizlere bir mesel veriliyor sizlere bir örnek veriliyor ayette فَاسْتَمِعُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ Haydi örneği dinleyin. Elhamdülillah. Yani allah allah var'a bir örnek veriyor şimdi bize. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدُعُونَ مِنْ Örnek şu. Allah'la birlikte dua ettikleriniz, Allah'tan gayrı dua ettikleriniz ve ibadet ettikleriniz var ya لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا Onlar bir ne yaratamazlar? sinek dahi yaratamazlar. <Sessizlik> Velev içteme'û leh ve le sinek yaratmak için sizlerin ey Mekkeli müşrikler ve sizin yolunuza yürüyen müşrik topluluklar sizin bu dua ettiğiniz Allah'a ortak koştuğunuz şeyler bir araya gelse de dünyanın bir ucundan bir ucuna onları bir yerde toplasanız ve sinek yaratmak için Sinek yaratmak için bütün imkanları verseniz onlar ne yapmazlar? Len yahluku, yaratamayacaklar. Sinek ne yapmayacaklar? <gülüyor> yaratamayacaklar. Ve in yaslubhum ve in yaslubhum şeyen. Sinek onlardan bir şey ne yapsa? <gülüyor> Çalsa, kapsa. Ne yapmazlar onlar? Len şeyen la ystanqduhu minhu onlar. Gelenmezse onu aldığı şeyi kurtaramazlar. Diyor ki, dava talibu, valmatlup. Yani ne gözüküyor burada? Bu kıssadan, bu misalden, bu örnekten ne anlaşıldı? İsteyen de, yani, dua eden de valmatlup. Kendisinden istenen de nedir? Acizdir. Kim olursa olsun, makamı derecesini olursa olsun. Allah'ın huzurunda acizdir. Sonra müellif rahimahullah diğer bir ayeti zikrediyor. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ تَدُعُونَ min دُونِه۪ Allah'la birlikte Allah'la birlikte dua etip ibadet ettikleriniz var ya لَا يَمْلِكُونَ min قِطْم۪يرِ Onlar bir kıtmire dahi sahip değildirler. Malik değildirler. Nedir kıtmır? hurma çekirdeğinin o ince zarı hepiniz hurma yemişsinizdir biliyorsunuz o hurmanın çekirdeğinin bir neyi var? zarı, zarı var ipincecik böyle Allah Teala acziyeti öyle bir gözler önüne serip ifade edip beyan ediyor ki innel vellezine teduğune min dünillahi la yemlikune min kutmir Allah'la birlikte dua ettikleriniz kurma çekirdeğinin zarına dair malik değdirler. Tabi nasıl bir mülkiyet? Geçen hafta söyledik. Değildir. Mülkiyet, malik olma iki türlüdür. Bir, allah Teala'nın sana mülk edindirmesiyle sahip olunan mülkiyet ki bu içinde eksiklik olan, naks olan zafiyet olan bir maliklik, sahiplik mülkiyettir. Yani senin araban, evin sahip olduğun şeyler, sen ondan evet malikisin. Ama Allah'ın sana ne yapmasıyla malikisin? Evet. Vermesiyle malikisin. Kendin başına Allah dışında müstakil olarak aldığın şeyler değil. Nereden anlıyoruz? Mesela onun çalınmasını engelleyebiliyor musun? Evet. Engelleyebiliyorsun değil mi? Evinin yanmasını engelleyebiliyor musun? Evet. Yani senin mülkünken bir tan bakıyorsun ki mülkün elinden, kaybolmuş gitmiş, alınmış. Yani bu alemde, bu kevinde Allah'la birlikte bırakın çok büyük bir şey hurma çekirdeğinin zarına kadar zarı dahi ona sahip olan malik olan kimse yoktur. İşte Allah sana diyor ki sizlerin elim ettikleriniz el açtıklarınız medet umduklarınız böyle kimseler. Hurmanın çekirdeğinin zarına dahi ne değildiler? sahip değildiler, malik değildiler. Bu arada Kur'an-ı Kerim'de hurma çekirdeğiyle alakalı hurma çekirdeğinin değişik yerleriyle alakalı ifadeler vardır. Mesela bu ayette hurma çekirdeğinin neyi deniyor? Bismillah. Zarı deniyor. Bir başka bir ayette fetil geçiyor, başka bir ayette nakir geçiyor. Yani hurmanın çekirdeğiyle ve çekirdeğinin üç ayrı yeriyle Allah-u Teala yapmış Kur'an-ı Kerim'de? Örnek vermiş. İnşallah önümüzdeki hafta meraklı arkadaşlara bir ödev olsun, bir görev olsun. Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir araştırsınlar. Kur'an-ı Kerim'de bu hurma ile ilgili geçen, bu şeyden başka, kıtmirden başka, zarından başka geçen diğer iki ayeti bulsunlar ve manaları. Ne, hangi manaya geliyor? Arapçasını ben söyledim. El-Fetim ve ennakir en İn ted'u'hum la yesma'u dua'akum Yani bu dua edilenler Allah'tan başka dua edilenler var ya, onlar vurma çekirdeğin zarına sahip değiller İn ted'u'hum Siz onlara dua etseniz La yesma'u dua'akum Onlar sizlerin duanızı duymazlar. işitmezler duymazlar Ölmüşler, gitmişler, göçmüşler ve onlar hayattalar ama uzaktalar. Aranızda binlerce kilometre var. Ve o <gülüyor> sema Varsa'ya ki Duydu duydular. Duyduklarını varsaysak bile. Mestecamu <messizlik> lekum. Sizlerin duanıza icabet edemezler. Edebilirler mi? Geçen haftaki ayette de dört hususa değinmiştik. O ayeti ezberlemenizi söylemiştik. Sebe suresindeydi değil mi? 22 ve 23. ayetler. Dikkat edin bu ayetlerde de dört husus var. Allah'tan gayrı, Allah'la birlikte ibadet edilen, dua edilenler kurmanın zarına dahi malik değiller. Onlar dua edildiğinde duymazlar. Duysalar bile ne yapmazlar? İcab İcabet etmezler. Dördüncüsü وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ kum Ve bunlar kıyamet gününde sizin onlara şirk koşmanızı, Allah'a ortak koşmanızı ne yapacaklar? İnkar edecekler. i̇nkar edecekler. Yani bir de durumun bu tarafı var. Olayın bir de bu tehlikeli kısmı var. Kıyamet günü bu ibadet olunanlar, yetiş denilenler inkar edecekler. Decekler ben sana demedim böyle bir şey. Ben mi sana dedim? Subhanak edecekler. Ey Allah'ım seni tenzih ederiz. Biz böyle bir şey <gülüyor> demedik. <gülüyor> Elhamdülillah. Ve la yunebbi'uke mitlu kabir. Sana her şeyden haberdar olan Allah gibi hiç kimse haber bunlara haber veremez. Kim haber verebilir değil mi? Yani şu ayetlere bakın ne kadar insanı dehşete düşürücü, etkileyici ayetler. Allah'ın azametini anlatan, Allah'ın büyüklüğünü anlatan, celaletini anlatan ayetler ve Allah'tan başka her mahlukun, her beşerin ne kadar aciz olduğunu ifade eden ayetler. Bundan sonra kalkıp bir kul, bir kul, kendisine fayda ya da zarar versin diye yahut da kendisinden zararı def etmesi için yahut gelecek hayrı hızlandırması için bir kul kalkıp bir takabilir mi? Allah'ın bu azametini duyduktan sonra. Gidip bir türbeye ondan bir şeyler medet umabilir mi? Yahut yolda giderken, seyrederken, başılara düştüğü zaman yetiş falanca, yetiş falanca hazretleri diyebilir mi? Diyemez. Hayat değil mi? Utanır. Nebi aleyhissalatü vesselam'a bakın ki ubudiyette en zirvede olmuş umudiyet mertebelerinin en üst seviyesine çıkmış Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında şöyle bir olay anlatılır. Ashabıyla bir gün bir seferden dönerken yahut sefere giderken ağacın altında Nebi Aleyhisselatü Vesselam uyuyup kalıyor. Ve ashabının hepsi aynı şekilde uyuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bunda tabi kılıcı yanında. Sonra bir müşrik gelip o kılıcı ne yapıyor? Uykudayken aleyhissalatü vesselam uykudayken alıyor. Kılıcı kınından çıkartıyor. Havaya kaldırıyor. Nevi aleyhissalatü vesselam'a vuracak. Nevi aleyhissalatü vesselam uyanıyor. Gözlerini açıyor. Müşrik tabi istihza ile alaycı bir tavırla diyor ki benden kim koruyacak? Bu kılıçtan seni koruyacak kim? Seni buradan kurtaracak olan var mı? Tarzında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a sorular soruyor. Bakın ki tevhide, bakın ki kulluğa, bakın ki ubudiyete. Demiyor Aleyhisselatü Vesselam sahabelerini uyandırıp hemen o adamın üzerine atlamaları için Ebu Vekir yetiş, uyan! Ömer kalk! Diyor ki Rabbim olan... Allah koruyacak. O kadar ne var? Teslimiyet, tevekkül, tevekkül kalbin neyi? Yenelişi, güveni, itimadı var Allah-u ve o, o esnada, o müşrikin kolu, tamam mı? Yani sinirleri alınmıştır. yere ne yapıyor? Düşüyor. Kılıç da o şekilde ne yapıyor? Yere? Düşüyor. Yani dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde bakıyorsunuz ki, insanların efendisi, peygamberlerin efendisi kalbinden kaynaklanan, o itikattan gelen bir sonuç olarak ne diyor? Rabbim! Koyacak ki Ama şimdi bakıyorsun ki adamın başına bir musibet geliyor. Gitiş ya! Falanca Hazretleri. Gitiş ya! Kadir Geylani Hazretleri. Gitiş ya! Hamza! Gibi sözler sarf ederek halbuki seslendiği, nida ettiği, yardıma çağırdığı kişiler Öyle kimseler ki Allah-u Teala'nın haklarında onlar hurma çekirdeğinin zarına dahi sahip değildir dediği kimseler. Malik değildir dediği kimseler. Onlara dua etseniz onlar sizin duanızı işitmezler. İşitseler ve ona Hicabet icabet etmezler olmalı. ve kıyamet gününde de size ne yapacaklar? Sizin şirkinizi inkar edecekler. Yani durum bu kadar açık. Durum bu kadar seçik önümüzde açık seçik önümüzde dururken Tevhid bu şekilde ayetlerle bize bu, bu kadar apaçık bir şekilde anlatılmış olmasına rağmen bakıyorsunuz ki bırakın avamdan bir vatandaşı, normal bir, bir adamı koskoca cübbeli, sarıklı, kürsüye oturmuş, insanlara vaaz anlatan, dans anlatan insanlardan bu sözlere, buna benzeyen sözler duyuyorsunuz. Bu minvalde, bu manada insanlara kıssalar, hikayeler anlattıklarını işitiyorsunuz utanmadan kitaplarına başınız sıkıştığı zaman işleriniz ters kötü gittiği zaman kabir ashabından yardım dileyin, yardım dileyin diyecek kadar insanları şirke davet eden sapıklığın en dibine çakılmış insanları da tanımabilirsiniz göre bilirsiniz bu mümkün Ve sahih an anhu şed cennebiyü sallallahu aleyhi ve sellem nabi aleyhissalatu vesselam kafası ve yüzü yanıldı şed ifadesi arapçada şedce şudce insanın başının yahut yüzünün ne olması için kullanılıyor yanılması için kullanılıyor yanılmasını da şudce ya arapçada ya Arapça çok zengin midir? Yevme Uhd Uhd günü Uhud savaşı herkes tarafından malum. Müslümanların Medine'nin kuzeyinde olan Uhud dağında Mekkeli müşriklerle kapıştığı savaş ettiği bir yer adı. E Savaşta da bu yüzden Uhud adı veriliyor. Yoksa Uhud aslında bugün hala var olan Medine'de bulunan, Medine'nin kuzeyinde bulunan bir dağın adı. Ve bu da öyle bir da ki bu da cennet dağlarından cennette bulunan bir dağ. Aleyhissalatu vesselam öyle buyurdu. Uhud diyor, cennette olacak. Cennet dağlarından bir dağdır. Ve yine Aleyhissalatu diyor ki Uhud bir dağdır. Biz onu severiz, o da bizi, bizi sever. Yani taş, dağ bile peygamberi ne yapabiliyor? Sevebiliyor. Düşünün yani. İşte yani bunun örnekleri var. bize aktarılmış Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbe verdiği kütük dahi evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın müfarakasından, ondan ayrılmasından, başka bir masamaklı merin gelmesinden, yani merdivenin gelmesinden hüzünlenmiş bir mahluk. Cansız varlık yani. O, o yüzden burada da bir ibret var bizler için arkadaşlar. Yani bu ibretleri şöyle sıralayabiliriz. Yani Taş olma. Veyahut da odun olma. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sev. Onu sevmenin en büyük alameti nedir? Ona uymak, ona tabi olmak, onun getirdiği dini yaşamak. Yani bugün Medine'ye giden herkes görür. Taş parçası, Uhud'dan, kocaman da. On sene sonra gidenler göremeyecek. Taş falan kalmadı. Herkes götürüyor. Herkes götürüyor <gülüyor> <gülüyor> Evet. Artık dağ gibi durmuyor yani. <gülüyor> Yani Uhud Dağı böyle bir dağ. Etrafında savaşın koptuğu bir dağ. Tabi savaş çok çetin geçiyor. Mekkeli müşterilerin yanında getirdiği kadınlar da var. Mekkeli müşterilerin kadınları da getirmişler. Arkadan ne yapıyorlar? Savaşçılarını Müslümanlara karşı cesaretlendirip kışkırtıyorlar. Şiirler, şarkılar söyleyerek. Yani tribünler. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu savaşta Uhud Dağı'nın yanında yerleştirdiği küçük bir tepe var. Ee, Uhud Dağı'nın yanında okçularını yerleştirdiği küçük bir var? tepe var. Diyor ki onlara sakın buradan ayrılmayın. Sakın buradan ayrılmayın. Tabii Müslümanlar zahere koşuyorlar Uhud'da. Mekkeli müşrikleri tam yerle bir edecekler. Onların tam kökünü kurutacaklar. Ki hatta diyorlar ki kadınlar dahi o hani tribünde olan savaşçıları destekleyen kışkırtan kadınlar dahi geri dönüp kaçmaya başlamış iken baldırları gözüküyor, bilekleri gözüküyor kadınları kaçarken, öyle kaçıyorlar o tepeye yerleştirilen savaşçılar, okçular diyor ki artık tamam yani kadınlar dahi kaçıyor artık ganimet biz de faydalanalım, gidelim ganimetten ne alalım faydalanalım, kendimize bir şeyler alalım Tabi yerlerini bırakmaları ile birlikte Kim? liderleri diyor Aleyhisselatü Vesselam bize emretti. Burayı ne terk Bırakmayın, terk etmeyin. etmeyin. Tabi mal sevdası, evet. gayimet sevdası o an için onların ne yapıyor? Yerlerini terk etmelerine sebepmesiyle oluyor. Bu sefer müşrikler tekrardan geri dönüp mağlup durumdayken ne yapıyorlar? Üstün duruma, galip duruma geliyorlar. Öyle bir savaş oluyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın kafası ve yüzü ne yapıyor? Yarılıyor. Kanıyor. Hatta yüzünden kanlar damlıyor. Ve kusirat ve kusirat rabâiyyetuhu. Ve Nebi aleyhissalâtu vesselâmın ön alt dişi bir rivayette de geliyor. Alt dişi kırılıyor. Şimdi Arapçada şöyle ifade edilir. Dedi ki demin Arapça zengin bir dil. Yani dişi İnsanın ağzında bulunan, en önde bulunan iki dişe senaya deniyor. Şu iki diş. Ondan sonra gelen o iki dişe, yani üçüncü ve dördüncü dişe, sağdan üç ve soldan dördüncü dişe de ne deniyor Arapçada? Rabâiyye. Çünkü üstte iki tane var, altta ne var? İki tane var. Dört dişler deniyor bunlar yani. Dört dişler. O dişlerinden bir tanesi, alttaki olanı ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın dişi dahi kırılıyor tabi aleyhissalatü vesselam böyle durumu bu şekilde görünce Allah tarafından gönderilmiş bir elçi rahmet peygamberi insanları cennete davet ediyor la ilahe illallah deyin felaha erin kurtuluşa erin diyor ama karşısında öyle insanın topluluğu var ki onun kafasını yarmış suratını yarmış dişini kırmış tabi bir beşer ve Vesselam diyor ki Kerife yuflihu kavmun şeccu nebiyyum Kendilerine gönderilmiş olan peygamberin kafasını yaran bir kavim nasıl felaha erer? Nasıl kurtuluşa erer? Buradaki soru ne? Burada istibat yani. yani. Bunlar imkansız felaha eremezler. Yani bunlar helak olmuşlar. Müşrika kendisine kılıç çekmiş, savaşa gelmiş. İnsanlar hakkında böyle bir söz ifade ediyor aleyhissalatü vesselam. Hemen Allah-u Teala'nın şu ayeti diyor. Leysa leke minel emri <gülüyor> şey aleyhissalatü vesselama ikaz eden, uyaran bir ayet. Onların durumuyla ilgili senin sahip olduğun hiçbir şey yoktur ey Muhammed. Ne demek bu? Yani tam Türkçesi biliyor musun? Seni ilgilendiren bir şey yok. Yani onların Müşrik olmalarından dolayı sana bu eziyeti vermelerinden dolayı kalkıp bunlar felaha eremez, kurtuluşa eremez diyebilecek şeyde değilsin. Durumda değilsin. Çünkü sen bir beşersin. Makamın senin bu makam değil. Ki biraz sonra gelecek başka bir hadiste aleyhissalatü vesselam üç kişiye lanet ediyor. Üç kişiye lanet ediyor. Eziyet etmişler, eziyet vermişler. Derler la bizim Türkçede hani burama geldi kıtlarını göstererek. Aleyhisselam da burasına gelmiş, oraya gidiyor çünkü. Yine bu ayet iniyor. Yani bu ayetin iki sebebi var diyor bazı alimler. Leiser eke minel emri şey. Yani sen nasıl olur da bunların hakkında ya ise ümitsizliğe kapanırsın? Hidayeti veren çünkü kim? Allah. Allah. Sen nereden biliyorsun bunların daha sonra da hidayete erip Müslüman olmayacaklarını? Leiser eke minel emri şey onların durumlarıyla alakalı, bu işle alakalı, sen hiçbir şeye sahip değilsin. Ya burada ne var? Müellif burada bunu niye izin arkadaşlar? Konuyla alakası ne? Aleyküm. Kimin acizliği? Bir şer, bir Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olmasıyla birlikte, hayatta olmasına rağmen neyi var? Aleyküm. Acizliği var. Bir şeylere karar veremiyor. Önünden çizilen bir ne var? Sınırı. Sınır var. Hayatta bu böyleyken nasıl olur da öldükten sonra, vefat ettikten sonra, kabre gömüldükten sonra ona dua edilsin, ondan bir şeyler istensin, medet umulsun da o gelsin medet etsin, istenilen şeylere yardım, talebine bulunanlara yardım etsin, onlara icabet etsin. Mümkün mü? Burada anlamamız gereken de konu bu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam dahi kendisinin de ifade ettiği gibi İnnema ene beşer Ben bir beşerim. Hem inkanı attığımız süreçten geçen bir insan. Değeri. Allah katındaki makamı neye göre arttı? Onun ona karşı gösterdik umudiyeti göre arttı. O yüzden Allah zelala diyor, vel asr vel asr asra yemin olsun innel insânele fî khusr tüm insanlık hüsrandadır, zarardadır, kayıttadır. Ne yaparsa yapsın. Trilyonlar kazansın, milyarlar kazansın, istediği her şeye sahip olsun, zarardasın kardeşim, bunu bileceksin. ki süreci anlattık. Hayatın belli. Gideceğin yer belli. Senin hakkında kararlar veriliyor, dünyaya gel geliyorsun, karar veriliyor, dünyanın ayrılıyorsun, ölüm saatini bilmiyorsun. Nasıl öleceğine sen karar veremiyorsun. Nerede öleceğine karar veremiyorsun. Onun için hüsrandasın, zarar. İlla ancak kimler? Zararda değil. Zararda olmayanlar kimler? <gülüyor> İllellezine <gülüyor> amenu. İman edenler. Ve amirussalihat. <gülüyor> salih amel işleyenler. Ve tevasav bil haqqi. Ve tevasav sabr. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Zararda olmak istemiyorsak, hüsranda olmak istemiyorsak, Önce iman edeceğiz, sonra salih. salih ameller işleyeceğiz, namaz kılacağız, oruç tutacağız, Aleyhisselat Vesselam'ın ettiği emirler yerine getireceğiz. İşte ne bir Aleyhisselat Vesselam böyle bir uyarı var. Ve yine müellif başka bir hadis veriyor diyor ki ve fihi an ibn Omar aradı anhuma Yine bu rivayet olunduğuna göre, "Annu sema Rasulullah sallallahu alaihi Abdullah bin Ömer, nebi Aleyhisselat vesalamın sabah namazının ikinci rekatında rukuyudan kalktıktan sonra semihallahul hamide dedikten sonra ve Rabbena ve lekelhamd dedikten sonra, sonra aleyhissalatü vesselam ikinci rekatta sabah namazının ikinci rekatında rüküden kalktığında diyor ki Allahümme'l-an fulanen ve fulanen Ey Allah'ım falan ve falancayı ne yap? Onlara lanet et diye dua ettiğini duydum diyor. Biliyorsunuz namazlarda konut İki türlüdür. Bir, vitr'de yapılan konut vardır. Vitr'de yapılır. Ki sünnet nedir bunda? Hüküden önce olması. Hüküden önce olması. Sonra ve sonra... zaman zaman yapılması. Zaman zaman yapılması. Bir de sabah namazından sonra ve diğer namazlardan sonra, öğlenden sonra, akşamdan sonra, ikindiden sonra, yatsıdan sonra, son rekatta, hüküden kalktıktan sonra yapılan bir de ne vardır? Konut vardır. Buna da ne deniyor? <gülüyor> konut en nazile. <gülüyor> ne demek nazire? Başa gelen bir musibet sebebiyle yapılan konut. Yani ne demek konut? Ellerin açılıp dua edilmesi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı, kendinden sonra gelen ashabı ve günümüze dek onların yolundan gelen ilim ehli bu sünneti uygulamaktadır. Tabi belli şartları var bunun. Bunun tavsili var. Namazın, sabah namazının ikinci kezinden rüküden kalktıktan sonra eller açılır eğer Müslümanların başına bir musibet geldiyse, ki daha çok alimler diyor ki bu düşman tarafından, insanlar tarafından, beşer tarafından gelen musibet. Yani mesela bir yere veren gelmiş, bir yere domuz gribi gelmiş, bir yere kuş gribi gelmiş. Genelde bundan dolayı ne yapılmaz? Konut e, yapılmaz. Bu Allah'ın gönderdiği bir nedir? Beladır. Abi de musibetler var. Bir Müslüman ülkeye, bir Müslüman toprağa kafirler girmiş. Ne yapabilirsin? Sabah namazının veya başka bir namazın son katında kürküden sonra konut yapabilirsin. Kendi evinde, tek başına mesela. Ama camide imam kendi kafasına göre bunu alamaz, yapamaz? Yapamaz. Hilmi fetvasına göre, söylediğine göre bu konuyla ilgili gerekli izin verilir. Yönetici tarafından, veliyül emir tarafından denir ki ki bugün mesela bazı ülkelerde bu yapılmakta sabah namazından sonra Filistin'deki kardeşlerimiz için dua yapılacak denir. Ve her camide ne yapılır bu? Uygulanır. Ama böyle bir karar, böyle bir şey çıkmadan cami imamları bu konuda ne yapmaz? kendi kafalarına göre yapamaz. Niye? Çünkü kargaşa olmasın diye. Şimdi Nevi Aleyhisselatü Vesselam yine elinden dedi ya sabrın tükendiği işkencenin zulmün musibetin arttığı bir anda kalkmış kul aciz, diyor ki Allahümme l'an fulanen ve fulanen Allah'ım falan ve falan cehennem lanet et. Ne demek lanet? Onları rahmetinden uzak eyle. ya yani cehenneme at onları, cehenneme girsinler. Bu dünyada kâbı olarak ayrılsınlar, cehenneme girsinler. Ki diğer bir rivayette bunların kim olduğu geliyor. Başka bir rivayette. Safvan İbni Umeyye, Süheyl İbni Amut Velhabih İbni Hişam. Bu üçü lanet ediyor. Safvan İbni Umeyye, Süheyl bin Amr ve Halid bin Hisham. Bu üçü de arkadaşlar şimdi bir tarafı kendisine peygamberin lalet ettiği bu üç kimse Müslüman oldu. Hepsi de Müslüman oldu. Ve hepsi de yani Müslüman olup, olup İslamları güzel olan amelde ilerleyen insanlar olarak sahabelerden oluyor. Müslüman oluyor yani oluyorlar. Müslüman oluyorlar bunlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam Bundan hakkında ne yapıyor? Lanet okuyor. Hemen ayet iniyor. Bu ayet. Leke minel emri şey. Bunların durumuyla alakalı, bunların konumuyla alakalı, bunların hidayetleriyle alakalı, küfürleriyle alakalı, lanetleriyle alakalı sen hiçbir şeye sahip değilsin. Senin elinde bir şey yok. Ben yani senin yaptığın doğru değil gibi. Befihi bir baharda. Ana bir hıristiyanın Rabbı Allah onu, "Kâm Rəsûlû sallallahu aleyhi ve sallam, hene ânzilâ aleyhi, Aleyyassallatu sallam diyor ve ânzir aşireta yakın akrabalarını uyar. İşte onları uyarmakla başla. Ayet inince Aleyyassallatu kalkıyor. Kureyş'i topluyor, sesleniyor. Ya ma Kureyş, hey Kureyş halkı, ey Kureyş topluluğu yani bu hareket kolay bir hareket değil arkadaşlar. İnsanı delilikle ki öyle itham edilmiş. Sihirbazlıkla, büyücülükle itham ederler değil mi? Toplu özet alsan ya ama aşara Kureyş, ey Kureyşalı. Av kelime ten nahva, ya buna benzer sözler kullanıyor. İştaru enfusakum kendi nefislerinizi satın alın. Ne demek kendi nefislerinizi satın alın? Koruyun, Koruyun kurtarın. Ne ile? Tevhid ile. Allah'a kullukla. Ya yani Allah'a kul olun. abd olun. Uluhiyette ona şirk koşmayın. Allah'tan gayrına dua etmeyin. Görenmeyin. Kalbinizde bir teveccüh olmasın. Bu şekilde nefisleriniz ne yapın? Kurtarın. La ughni ankum min Allahi şey'a. La ughni ankum min Allahi şey'a. Ne diyor? Ben sizleri Allah katında hiçbir şeyden koruyacak değilim. Sizlere Allah katında faydam dokunmaz. Yani ben bir beşerim. Yine aynı şey söylüyoruz. Hayattayken peygamber aleyhissalatu vesselam kendi ağzıyla, kendi diliyle diyor ki ben size Allah katında hiçbir fayda sağlayamam. La <gülüyor> emlekul <gülüyor> nefsiye nef'an darran ve la La emlekul okum darran ve Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Sizler için ben bir zarara ve bir fayda vermeye malik sahip değilim. Ve len yüceyr <gülüyor> alihi ahad. Allah'a karşı beni diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki Allah'a karşı beni kimse ne yapamaz? Savunamaz, koruyamaz. Ve len ecde min dunihi multahada. Ondan başka da sığınılacak bir şey bilmiyorum. Sığınak bilmiyorum. Ayette mi diyor? Şimdi hayattayken bunu söylemiş ya hayattayken ben sizin adınıza la emlikulokum darram ve la raşada sizler için bir iyilik ve bir zarara malik değilim. Size bunu veremem yani. Benim evde bir şey yok demiş. Hayatta bunu söyleyen kimsenin durumu öldüğünde nasıl olur? Öldüğünde hayli hayli ne yapamaz? Fayda ve zarar veremez. Buna rağmen kalkıp Tabire gidip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın türbesine gidip türbeye çevirilmiş bir şekilde o kubbeyi o görenler şey yapanlar oraya gidip ne yapıyorlar? Affedersiniz oradan çocukları olmayanlar çocuk bile tarif ediyor. İç çamaşırını getirip oraya sürmek isteyen insanları bile biz kendimiz gördük. Hiç, tamam. Kendi gözümüzle bunları gördük. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, La <gülüyor> اغنی عنك من الله شيئا. Kendine nefislerinizi kurtarın. Allah katında size bir fayda verem. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya Abbas ibn Muttalib. Ya ya Abbas ibn al Muttalib. İftiluki vez zabbas. Ey amcası diyor. Ey Abbas. La ogni anke min Allahi şey'an. Şimdi tek tek sayıyor. Ey Abbas. Allah katında sana bir faydam yok. Ya Safiye amme Rasulullah sallallahu aleyhi Ey Hilal'ın halası Safiye. Allah katında la ugni anki minallahi Şey'e Allah katında sana bir şeyin faydam yok. Baya Fatıma binte Muhammed. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. La ugni selini min mali maşiti. Selini min mali maşiti. Malımdan Sahip olduğun şeylerden istediğin kadar gel, iste. Çünkü ben ona neyim? Malikim. La uhni an kimin Allah'ın şey'e. Ama Allah kızında sana hiçbir faydam yok. Kime söylüyor bunu? Yani Kendi nesline, soyuna, en sevdiği insanlardan birisine söylüyor. Ki biliyorsun Fatıma radıyallahu anh'a yorulmuş, Ayşe Ali radıyallahu Anhu'nun eşi Fatıma iş yapıyor. Peygamber kızı. Hatta sanırım su çekerken falan elleri kabarıyor herhalde iş yapmaktan böyle elleri nasıl tutuyor. Geliyor aleyhissalatü vesselama biliyor. Peygamber ne demiş? Malımdan ne istiyorsan gel iste. Aleyhissalatü vesselama gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü bana bir diyor hizmetçi ver. Peygamberin cariyeleri var, malı var develer var, şunlar var, bunlar var. Evde ne yapsın? Yardım etsin. Babası tam ne istiyor? Sahip olduğu gücü getirecek bir şey istiyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki Fatıma gel diyor. Sadece bundan Allah katında sana daha faydalı olacak bir şeyi vereyim mi? Öğreteyim mi? Diyor ki yatmadan önce 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah 34 kere de ne? Allahu ekber de diyor. Hadis Buhari'de, 33 kere Subhanallah, 34 kere Elhamdülillah 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah 34 kere Allah'a Allah veriyor. Allah. Allah. Tabii ne yapıyor? Fatıma radıyallahu anh'a dönüyor. Bazı ilim ehli, bu kısmından şunu da çıkartıyorlar. Diyor ki zikir insana ne, ne verir? Güçte veriyor diyorlar. Hatta Şeyhül İslam ibn-i Teymiye'nin sabahinin namazına sonra oturup duha vaktine kadar zikir çektiği o zikri bırakmadığı söyleniyor. Sorulduğunda diyor ki ben diyor cismimin güçlü olmasını istiyorum. Ali radıyallahu anh kendisine sorulduğunda dendiğinde yani sen bu zikri hep yaptın mı? Terk etmedin mi? Hep bunu duyduktan sonra bunu amel ettin mi? Diyor ki Ali radıyallahu anh evet. Hatta diyor sıffin günü bile savaşta bile ne yapmadım diyor bunu? Terk etmedim. Yani bakın peygamberin etrafında olan insanlara onlar bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dil beşer olarak görmüşler, biliyorlar, gelmişler, hizmetçi istemişler. Aleyhisselatü Vesselam onlara yine neyi öğretmiş? Oturun, Allah kul olun, Allah'ı tesbih edin, hamd edin, yüceltin, tekbir edin, kul olun. Ve diyor ki: la anki minallahi şeya. Allah katında sana hiçbir fayda yok. Buradan da anlıyoruz ki Rahim Allah bu hafta bize neyi zikrediyor? Allah'ın dışında ibadet edilen, ibadet olunan her şey Aciz. acizdir. Ey Mekkeli müşrikler! Sizler Allah-u Teala'nın yaratıcı olduğunu ne yaptınız? Genel manada Rab olduğunu genel manada kabul ettiniz. Yeri göğü kim yarattı diye sorulduğunuzda dediniz ki Allah'tır. Değil mi? اَمَّنْ يَمْلِكُ سَمْعَوَ الْأَبْصَارِ gözlere, kulaklara sahip kimdir denildiğinde dediniz ki, Allah'tır. Güneşi ve ayı hizmetinize sokan kimdir denildiğinde size sorulduğunda dediniz ki, Allah'tır. O halde, o halde bilin ki bilin ki sizlerin bu dua ettiğiniz, ibadet ettiğiniz, duyabildiğiniz şeylerin hiçbiri Allah için ispat ettiğiniz o rububiyet masıflarından hiçbir şey ne değildir, sahip değildir. O zaman sizler bir çelişki içindesiniz. Sizler bir tenakuz içindesiniz. Çünkü hiçbir şeyi yaratmaya güç yetiremeyen, bilakis bizati kendilerinin yaratılmış olduklarını bildiğiniz kişileri sizler ne yaptınız Allah'a? Ortak koştunuz. Halbuki insanların efendisi olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam bile kendi akrabalarına, eşine, dostuna demiş ki, ben sizlere Allah'a, Allah kızında fayda veremem. Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette de bunu Aleyhisselatü Vesselam ifade etmiş. O sebeple Yüce Rabbim bizlere tevhidi hakkıyla bilmeyi, onunla hakkıyla amel etmeyi ve Allah'a abid olmayı, abd olmayı, gerçek kullarına olmayı nasip eylesin. Olur, evet. Şimdi şeyi okuyalım. Çıkarılan faydalar. Evet. Dikkat evet. çekilen korular. Evet. Bir zikri geçen iki ayetin konuya ilişkin tefsiri. Evet. Bunları yaptık. Ayetlerle ilgili gereken söyledik. Hı hı. İki, Uğut ile ilgili anlatılanlar. Evet. Üç, peygamberlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin namazda arkasında evliyaların efendileri olan sabiler amin dedikleri halde kunut, bela ve musibet halinden namazda dua yapması. Evet. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam ki insanın peygamberlerin efendisi ve ashabın evliyanın efendisi evliyaların en değerleri ne yapmışlar? Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın dua ettiği duaya konuta amin demişler. Ama buna rağmen Allah böyle onlara diyor ki peygamber diyor ki emri şey. Senin bu işte bu durumda bu konuyla ilgili yapacağın şey, şey yok. Evet. Bu şuna işarettir. Onlar kendilerini bela ve musibetten kurtaramaz iken onların başkalarını kurtaracakları nasıl düşünülebilir? Evet. Dört. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konutta dua ettiği kimseler kafirdiler. Buna rağmen yani burada müellifin kastetti onların kafir olmaları değil yani buna rağmen kafir olmalarına rağmen peygambere eziyet etmelerine rağmen Allah-u Teala peygambere ne yaptı? Bu konuda senin bir şeyin yok yani hürriyetin, halk yok. Evet. 5. Onlar aynen kafirlerin çoğunun yaptığı işleri yaptılar. Yaptıkları kendilerine gelen peygamberi yaralamaları, onu öldürmek istemeleri ve yine kendilerinin amca çocukları oldukları halde öldürülen Müslüman şehitlerin cesetlerini hakaret için parçalamaları, uzunları, uzunlarını kesmeleri gibi işlerdi. Yani onlar bütün bunları yaptılar. Kafir olmakla yetinmediler. Yani yaptılar. Yani Müslüman savaşçıların kulaplarının gözlerini parçaladılar. Öldürmekle yetinmediler. Bütün bunlara rağmen allah Teala diyor ki leysa leke minel emri şey Evet. Altı Böyle olmakla birlikte onlar hakkında Allahü Teala Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bu iş kulların işi hakkında senin üzerine düşen bir şey yok ayetini indirdi 7. Allahu Teala Allah ya onların tövbesini kabul eder yahut onları zalim oldukları için azaba uğratır yani, yani allah Teala onların tövbesini kabul eder bu ayetin devamında e'vetu ve aleyhim e'u'azzebehum onları azap edecek senin bununla ilgili üzerine düşen bir şey yok bizatihi o beddua ettiği lânef ettiği üç kişiye ne oluyor? Bir daha Hidayet olup daha sonradan Müslüman oluyorlar. Evet. Allah onların tövbesini kabul etti ve iman ettiler. Evet. Sekiz, bela ve musibet durumlarında kurut yapmak. Evet bu tafsiri söyledik, dedik ki yani alimler bazıları yani ilmeh ediyor ki yani doğal afetler için değil doğal afetlerden kaynaklanan musibet ve belalar için değil yani düşman saldırısı gibi genelde, başa gelen musibetler için genelde ne yapılır? Konut yapılır. Evet. Dokuz, belli bir şahsa lanet etmek, ayetle yasaklanmadan önce namazda kendilerine beddua edilen kimseleri kendi adları ve baba adları birlikte anılmaları. Burada ne var? Yani burada diyor, bu namazı bozmaz. Yani bir musib bir zalim var. Müslümanları kahreylemiş, doğramış. Sen namazda diyorsun ki işte Allah'ım sen bunu helak eyle. Adamın ismini bir de babasının ismini söylüyorsun. Bu senin namazını bozar mı? Bozmaz. Olmaz. Böyle ki bu isimler namaz dışında bir konuşma olmuş olsa bile namaza ne yapmaz bu? Bozmaz. Evet. Bu söz edilen kurut duasında belli şahıslara lanet edilmiş olduğu... Evet. Muayyen şahıslara vardır? Kafir oldukları bilen şahıslara lanet etmek vardır. Evet. 11 önce en yakın akrabanı uyar ayeti indikten sonra peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı evet. 12 bir sallallahu aleyhi ve sellemin başkalarının onun deliliğe nispet etmelerine sebep olmuş <gülüyor> husus olan davet ve uyarma hususundaki gayreti bugün bir müslüman bunu yapacak olsa ona da aynı şeylerin söyleneceği görülür evet 13. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalık yönünden uzak yakın herkese ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam buyurması hatta öz kızına ey Muhammedin sallallahu aleyhi ve Sellem kızı Fatıma Allah'ın azabından hiçbir şeyi senden de uzaklaştıramam demesi mesela Aleyhisselam'ın sözü bu kadar açıkken bu kadar netken çıkmış adamın birisi bir beyit yazmış, bir kaside yazmış diyor ki: Ya el halqi. Ey mahlukatın en mükemmel. En ekrami, en cemali, en değerli. Mali men eluz bihi siwaka. Senden gayrı senden başka sığınacak bir şeyim yoktur. Peygamberese selam. Hmm. En de hunul il hafetil ammi. O şeceren Hadiseler, olaylar, musibetlerde senden başka diyor, senin dışında sığınacak, korunacak bir şey bilmiyorum diyor. Aleyhisselatü vesselam kızı Fatma diyor ki, sen Allah katında sana bir fayda veremem, seni Allah katında hiçbir şeyden, sana başına gelecek olan bir şeyden koruyamam. Bunlar da ne aleyhisselatü vesselam? Ne yapıyorlar? Allah Teala'nın koymuş olduğu yerden daha yukarı çıkartarak ortak koşmuş oluyorlar. Evet.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 Ve dine yabancılaşmanın nerelere vardığı gözleri önüne serilir. Evet. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve atubileyik.